Merhaba. İnsanlığın şimdiye kadar ki tecrübesine göre büyük çaplı fırtınaları durdurabilmek mümkün değil. Küresel iklim değişikliği ile gün geçtikçe gücü artan bu felaketlerden en akıllıca korunma şekli kaçmak. Fakat ne yazık ki can kaybını önleyen bu yöntem ciddi maddi hasarların önüne geçemiyor. Ancak Stanford ve Delaware Üniversitelerindeki uzmanların bu konuda başka bir fikri var. Nature Climate Change'de yakın zamanda yayınlanan çalışmaya göre kıyının açıklarında 78 bin büyük rüzgar türbünü olsaydı kategori 3 olarak tanımlanan 190 km saat hızla esen Katrina kasırgasının yıkıcı dalgaları %79 oranında azalabilirdi. Yani fırtına karaya ulaştığı zaman 128 km saat ile 158 km saat daha yavaş olabilirdi. Ve bu sırada rüzgar türbinlerinin üreteceği güç ise 0.45 terawatt olacaktı. Ya da Sandy kasırgasıyla üzerine New York ve New Jersey açıklarında benzer bir rüzgar tarlası yer alsaydı belki şehri felç eden öylesi bir su baskını yaşanmayabilirdi. Makalenin yazarlarından biri olan Delaware Üniversitesi Yeryüzü Okyanus ve Çevre Fakültesi profesörü Christina Archer bu konuda küçük türbinler canavara karşı direnebilir diyor. Stanford Üniversitesi'nden inşaat ve çevre mühendisi profesörü Mark Jacobson'a göre de bu tam anlamıyla inanılmaz bir sonuç. Modelde kullanılan 127 metre kanat çaplı kıyının 650 kilometre açığında inşa edilirse Connecticut eyaletinin 2,5 katı yüz ölçümü yani 12.549 12 kilometre. Kare kadar bir alanı kaplayacak. Böylesi bir projenin çılgınca olduğunu o da kabul ediyor. Ancak maliyetin sıfır olacağını da ekliyor. Mark Jacobs'ına göre türbinler kendi maliyetlerini elektrik üreterek zaten karşılayacaklar. Fırtına dalgalarından ve rüzgarından korunma ise bunun yanında bedavaya gelecek. Yani hem elektrik üretecek hem de kıyıları koruyacak. New York'un Sandy kasırgası sebebiyle 60 milyar dolardan fazla zararına ek olarak şimdilerde yaklaşık 20 milyar dolara mal etmeyi planladığı deniz duvarlarına itiraz eden Jacobs'ın duvarlar kendilerini ödeyemezler. Ama türbinler öder şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Tabii ki duvar inşa etmek yerine türbin çok daha akıllıca görünüyor çalışmanın sonuçlarına göre. Kaliforniya'da 300 bin aynanın kullanıldığı dev bir güneş enerjisi projesi hayata geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş enerjisi konusunda önemli bir projeydi bu. Güneş enerjisi alanında dünyanın en büyük projelerinden biri olan Ivanpah. Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde inşa edildi. 1400 hektarlık alan üzerine inşa edilen sistem 2 milyar 200 milyon dolara mal oldu. 300 bin aynanın güneş ışığı 3 kuledeki buhar merkezlerine yansıtılıyor. Buradan elde edilen enerji ise 140 bin eve elektrik sağlayabiliyor. Ivanpah projesi New York'taki ünlü Central Park'tan 4 kat daha büyük bir alanı kaplıyor. Dolayısıyla sadece çöl gibi İnsanların sıkça bulunmadığı veya kullanılmayan alanlarda uygulanabilecek projeler bunlar. Bu arada Türkiye dünya yenilenebilir enerjilere yönelirken kömürde ısrar etmeyi sürdürüyor. Bu yıl 4 bölgede yapılacak aramalarla kömür rezervleri arttırılmaya çalışılıyor. MTA 4 bölge ve 18 ilde yapılacak kömür aramaları için 25 milyon 197 bin lira kaynak kullanacakmış. Son yıllarda yürütülen arama ve rezerv geliştirme çalışmaları sonucunda kömürde rezerv artışı sağlayan Türkiye bu yılda MTA aracılığıyla yeni sahaların bulunmasıyla bu rezerv artışına yönelik çalışmalarını sürdürecekmiş. MTA'nın bu yılki çalışmaları Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi, Ege bölgesi, Trakya Havzası, Karadeniz bölgesinde yoğunlaşacak. Yani bütün ülkede. Bu kaynağın yarısına yakını Orta Doğu ve Anadolu bölgesindeki aramalarda kullanılacak. Amasya, Çorum, Konya, Isparta, Afyon, Karahisar, Ankara ve Muş'ta yürütülecek. 10 milyon 565 bin lira da burada harcanacak. Kömür aramalarının yoğunlaşacağı ikinci bölge ise Ege bölgesi. Burada Aydın, Muğla, Deniz, Afyon, Karahisar, Denizli Burdur de buradır. Isparta yürütülecek. Kömür çıkartılırken onca kirlilik, harfiyat her şey de tabii ki etrafa saçılacak. Ve bunlar termik santrallerde kullanılırsa bir de gezegeni mahvedecek. Burada da arama çalışmalarına 6 milyon lira harcanıyor. Keşke bütün bu paralar yenilenebilir enerjileri yatırılsa da Türkiye'de gerçekten gelişmiş ülkelerin uyguladığı politikaları izlese. Diyarbakır'da da UNESCO miras listesine girmesi planlanan 8 bin yıllık hevsel bahçelerinin yapı rezervi alanı ilan edilmesi ve Dicle Nehri'ne HES projeleri kentte büyük tepki yarattı. Diyarbakır'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Diyarbakır ile hevsel bahçeleri UNESCO'ya aday bu ay içerisinde esas dosya UNESCO'ya sunulacaktı. Bir buçuk yıl içinde karar verilecekti. UNESCO miras listesi için uzun süredir çalışmalar sürüyordu. Çevre Bakanlığı 23 Ağustos'unda Silvan Köprüsü ve Diyarbakır'ın tarihi 10 Gözlü Köprü arasındaki Dicle Vadisi'ni, Şimdi çıktı, yapı rezerv alanı ilan verdi. Herkes tabii ki şaşkınlık içinde. Üstelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de Dicle Nehri üstünde 3 hidroelektrik santral yapılacağını açıklamış. Bu santrallerden Dicle 2'nin Hevsel bahçelerinde tahribata yol açacağı söyleniyor. Diyarbakır'ın Güneybahçe batısındaki Dicle Vadisi içinde yer alacak 700 hektarlık Hevsel bahçeleri Diyarbakır'ın yeşil alanıyla hem akciğeri hem besin, gıda kaynağı hem de simgesi.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 Yüzden fazla kuş çeşidinin yanı sıra kirpi, tilki, sansar, susamuru, domuz, sincap gibi hayvan türleri de yaşıyor. Hefsel bahçelerinin korunmasını talep eden kampanya şu ana kadar yaklaşık 2000 destekçiye ulaşmış durumda kampanyaya Change.org üzerinden erişilebiliyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.